1695 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, Müseylemetül Kezzap hakkındaki hutbesi, Hz. Peygamber, Müseylemetül Kezzap hakkında bir şey söylememişken, eşap aralarında konuşup sözü uzattılar, bunun üzerine Hazreti Peygamber minbere çıkarak, hakkında sözü uzattığınız adam, kesinlikle yalancıdır ve kıyametten önce ortaya çıkacak otuz yalancıdan biridir, hiçbir belde yoktur ki, Mesih Deccal'in korkusu oraya ulaşmamış olsun, dedi.